Çocuk Bahçesi Müzedeki Sır Sekizinci Bölüm Yazan Nacıl Gıymışov Radyoyu uygulayan Şayka Günsel Öztürk Yöneten Ejder Akışık Efekt Mehmet Turgut ya! Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Mehmet Ali Erbil Matri Sungun Babacan Prasong Alev Sezer Şalem Bahri Aydın Raşan, Müdrike, Coşansu, Birses, Tansu Aytar, Polis, Turgut Sarıgöl, Raka, Nedim Mete. Hindistan'da yaşayan Şalerm bir gün pencereden bakarken arkadaşı Matri'nin kaçırıldığını görür ve hemen polise gider. Ama polis Matri'nin babasının oğlunun kaçırılmadığını söylemesi üzerine Şalerm'e inanmaz. Şalerm durumu en yakın arkadaşı Prasong'a anlatır. Bir arabadan atılan tehdit mektubu Prasong'un Şalerm'e inanmasını sağlar. Matrin'in babasını görmek üzere müzeye giderler. Kötü bakışlı bir adam müdürün gece geleceğini söyler. Müzeden çıkıp karşıya geçecekleri sırada hızla gelen bir araba Şalerm'e ezmek ister. O karışıklık içinde Şalerm'in cebindeki tehdit mektubu da alınmıştır. Bütün korkularına rağmen o gece müzeye gitmeye karar verirler. Gizlice müzeye girmeyi başarırlar ve bu da heykeli içinde yurt dışına elmas kaçırılacağını öğrenirler. Kaçakçılar müze müdürünün oğlunu ellerinde tutarak onun kendilerine yardım etmesini sağlamışlardır. Bunu öğrenen çocuklar polise gidecekleri bir sırada haydutlar tarafından yakalanır, nehrin karşı yakasında bir kulübeye götürülürler. Arkadaşları Madrid'de aynı odaya kapatılmıştır. Üç çocuk ellerini ve ayaklarını bağlayan iplerden kendilerini kurtarıp, bu odadan nasıl kaçacaklarını planlarlar. Öte yandan polis de boş durmamaktadır. Cinayet masası ve hırsızlık masası komiserleri işbirliği yapmış... ...kaçakçılık olayını aydınlatmak için girişimlerde bulunmuşlardır. Çocukların peşlerine taktıkları polis memuru Raka ise... ...pazar yerinde onların izini kaybetmiştir. Yalnız gece yarısına doğru müzeye gideceklerini bilmektedir. Müzenin çevresinde tertibat alınır. Çocukların daha önce kaçırıldıklarını anlayan komiserler ise bir polis ekibini onları aramaya gönderir. Bir de izin belgesi çıkartıp Avrupa'ya sergilenmek üzere gidecek olan sanat eserlerini aramaya karar verirler. Aynı saatlerde iplerinden kurtulan ve sanongu bir sopayla bayıltan üç çocuk nehrin kıyısından aşağıya doğru koşmaktadırlar. Yoruldum. Ha? Biz de yorulduk ama koşmak zorundayız. Bak hava aydınlanıyor. Eserlerin kamyonu yüklenmesine az kaldı. Ha. Uçak dokuzda kalkacak değil mi Prason? Sanıyorum. Aa, bakın, bakın şurada bir sal var. Ah, evet evet. Ee, sahibi nerede acaba? Sahibini bekleyecek zamanımız yok. Hadi doğru sala. Yaman nasıl geçeceğiz karşıya? Ha? Sopa'yı kendimiz kullanırız. Nasıl olsa akıntı aşağıya doğru. ...Fazla zorluk çekmeyi sanırım. İpi çözüyorum. Hadi atlayın. Ver elini Matri. Tamam. tamam. Oldu. Hey. Sal hareket etti dikkat et suya düşecek seni. <gülüyor> Düşmedim. <gülüyor> Bu durumda bile gülebiliyorsun. Ne güzel. Tut şu sopa eşyalarını. <gülüyor> Aa, akıntı bizi aşağı doğru sürüklüyor Sopa ellerimizden bir kaçarsa Kötü olur ne? Ben de yardım edeyim mi? Suya bir düşersen oh, oh. Hala başım dönüyor Otur sen otur Hadi hadi. Hadi. hadi. Bir 2 Üç Dayan hadi Nehrin ortasına doğru ilerledik Hadi Hadi bir daha, hadi. bir, iki, i̇ki üç, üç. Oh, <gülüyor> suyun dibi çamurlu sopa batıyor Dikkat edelim de elimizden kaçırmayalım hadi. Başaracağız galiba, kıyıya doğru gidiyorum Elbette başaracağız, bir kere daha şaler hadi, hadi. Oo. <gülüyor> hadi. <Oo>. Yanaşıyoruz <gülüyor> Yanaştık bile, sıkı durun Önce ben atlayacağım. Ha, dikkat et Prasong. Tut şu salın ipini. Ver. Hadi. hadi atla. Ha. Ha. Tamam. Ha, tamam. tamam. Hadi. Hadi Matri. Geliyorum. Hadi. Oh. Şimdi salın ipini şurada bir yere bağlayalım. Sahibi ararsa bulmakta zorluk çekmesin. Haklısın. Tamam mı? Tamam tamam hadi yürüyelim. Babama gidiyoruz değil mi? Yok yok. Yo. Üçümüz birden gidemeyiz. Ha, neden? Çetenin adamları orada. Matri'yi yeniden kaçırabilirler. Peki ne yapacağız? Hı? Ben yalnız gideyim. Yok yok olmaz. Seni yalnız bırakamam. Sizi öldürürler. Seni emin bir yere saklarsak bir şey yapamazlar. Her şeyi polise anlatacağını bilirler. Bence en doğru iş polise gitmek. Hey şuraya bakın. Birileri geliyor. Aa, aa, polisler kurtulduk. Bir dakika. Çabuk gelin. Şu küçük çalının arkasına ha? saklanalım. Ee, ama... Hadi hadi yatın kumların üzerine çabuk. Ee... Ne oluyor Prasong? Henüz bizi görmediler. Görmelerini de istemem. Dilerim yanımızdan geçip giderler. Ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Yüksek sesle konuşmayın. Aaa polislerden niçin gizleniyoruz Prasong? Onlar polis değil. Ne? Değil mi? Ee, nereden anladın? Hani peşimizden gelen adam vardı ya. Ha? Saati sormuştum. Evet evet. İşte o adamın üzerinde polis elbisesi var. Aa, kandırmak için yani. Evet kandırmak için. Korkuyorum. Bir geçip gitseler. Aa, ee, sanki bir şey arıyorlar değil mi? Evet bizi. Uzaklaşıyorlar. Ha, onlar gözden kaybolmadan yerimizden kımıldamayalım. Sonra ne yapacağız? Seni saklayacağız. Peki ama nereye? Sizin evede, bizim evede götüremeyiz. En iyisi Raşan'a gitmek. Ah, bizim sınıftaki kız mı? Evet. Ama onun da başını derde sokmuş oluruz. İyi kızdır, bize yardım edeceğine eminim. Sonra korkakta değildir. Ee, ya annesi babası, onlar ne derler? Haberleri olmayacak. Evleri büyük, bir de mahzenleri var. Sadece bir iki saat matriyatı orada saklayabilir. Kimsenin kuşkuulamayacağı bir yer orası. Ama ben mahsende kalamam. Korkarım. Atre, Haydutlarla savaşıyoruz, korkmuyorsun da mahsende kalmaktan neden korkuyorsun? Bilmem. Korkuyorum işte. Güçlü olmak zorundasın. Seni korumak istiyoruz. Yeniden yakalanırsan iyi mi olur ha? He? Hem merak etme, uzun zaman değil. Çok yakında babanı göreceksin. Hı, siz yakalanırsanız zor görürüm babamı. Biz yakalansak bile Raşan hem polise hem de babana gider. Ah! Gözden kayboldular. Gidelim öyleyse. Zaman kaybetmeyelim. Dertte arıyorsunuz burada? Seni uykudan uyandırdık. Özür dileriz Raşan. Ama başımız dertte. Dertte mi? Evet bize yardım etmelisin. Gelin içeri girelim. Annem baban uyuyor mu? Annem kalktı. Kahvaltı hazırlıyor. Birlikte çay içeriz. Yo, hayır Raşan içeri giremeyiz. İşimiz var gitmek zorundayız. Yalnız bize yardım etmeni istiyoruz. Ne yapacağım? Bir arkadaşımızı sizin mahsende gizleyeceksin. Kötü işlere karışmadık. ...bir kaçakçılık şebekesini ortaya çıkaracağız. Polise yardım ediyoruz. Hadi canım sen de. Bakıyorum bu günlerde hayalin daha da genişledi. Yok yok bu kez hikaye anlatmıyor. Söyledikleri doğru. Müze müdürünün oğlunu bir iki saat korumanı istiyoruz. Polis ya da babası buraya gelip onu alıncaya kadar. Ya. Maddi mahzene gizlersin. Annene babana da bir şey söylemezsin. Ha? Çocuklar bu durum hiç hoşuma gitmedi. Bize yardım edecek misin etmeyecek misin onu söyle. Edeceğim. Çocuk nerede? Çitin oraya saklandı. Matri buraya gel. Geldim. İşte seni koruyacak arkadaşımız. Aa, evet okuldan tanıyorum. Ben de tanıyorum seni. Bizden küçük sınıftasın değil mi? Evet. Ee, hadi artık biz gidelim. Matri sana başından geçenleri anlatır. Peki. Gel matri, mahzene inelim. Peki. Seni orada biraz yalnız bırakacağım. Çünkü annem nerede olduğumu merak eder. Siz de fazla gecikmeyin olmaz mı? Eğer öğleye kadar gelmezseniz her şeyi anneme babama anlatırım. Tamam Raşan, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Kendinize dikkat edin. Merak etme. Ee, Prasong, müzeye mi gidiyoruz? Hani bir komiser vardı, adı... Aa, Prisha. Tamam, işte ona gidelim. Nerede buluruz onu? Ee, komiserlik binasında olabilir. Yerini biliyor musun? Hı hı, evet. Hadi öyleyse. Komiseri görmek istiyoruz efendim. ...ne yapacaksınız onu? Önemli bir şey söyleyeceğiz. Bu saatte mi? Evet. <gülüyor> Bu saatte komiser burada olmaz. Ev adresini verebilir misiniz bize? Evinde de değil. E peki ama nerede? Kendisini mutlaka görmemiz lazım. Çocuklar, komiser Pirişan'ın sizi aradığından haberiniz var mı? Ne? Bizi mi arıyor? Ama neden? <gülüyor> Bana bakın. Siz şu müzeye giren çocuklar değil Aa, misiniz? Hayır, hayır, hayır, hayır. Komiser niçin arıyor o çocukları? Çünkü haydutlar tarafından kaçırıldıklarını sanıyor... ...kurtarmak istiyor. Aa. Hadi çocuklar... ...bana işin doğrusunu anlatın. Size yardım etmek istiyoruz. Komiser Pirişa polis ekipleriyle müzeye gitti. Bir ekip de her yerde sizi arıyor. Öyleyse biz de hemen müzeye gitmeliyiz. Çok önemli. Aa, bir dakika, bir dakika. Polis arabasıyla gidin daha iyi olur. Çok, çok teşekkür ederiz. Raka geldi mi Raka? Evet, az önce geldi. Ee, gönderin onu bana. Peki... Şimdi bir polis memuru sizi oraya götürecek çocuklar Beni çağırmışsınız Evet oh, Tanrım o oh. Kim Bizi bizi izleyen aydut Ne diyorsun Hadi çocuklar Raka sizi müzeye götürecek İyi ama ne oluyor Hı? size Hı? Durun bakayım durun Bir yere kaçamazsınız durun tır adlı sürekli oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. ve son bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.